1419 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in sahabilerinden bazılarına bir takım zikir ve dualar öğretmeleri, Said bin Cünade şöyle anlatıyor, Taifliler içerisinden Hazreti Peygamber'e gelip iman eden ilk ben oldum, bir sabah kuşluk vakti Taif'ten yola çıktım ve bir ikindi namazı vaktinde Mina'ya vardım ve dağa tırmandım, sonra da indim ve Hazreti Peygamber'in yanına giderek Müslüman oldum,